İyi ama et ve diğer hayvansal ürünleri yemeye devam edemeyeceğimi kabul edersem, hayvanları herhangi bir amaç için kullanmayı da reddetmekle yükümlü müyüm? İnandığınızı söylediğiniz şeye uygun olarak hayvan ve hayvansal ürün tüketmeyi bırakmanız gerektiği, çünkü bunların üretiminin her durumda acıya yol açtığı, Ve bu acıyı çektirmek ya da çektirilmesine sebep olmak için sunabileceğimiz en iyi gerekçenin hayvan etinin ve hayvansal ürünlerin tadının güzel olması olduğu savıyla yüzleştiniz. Bu sav huzurunuzu kaçırdı ve bu sonuca daha çabuk varmaktan kaçınmak için yıllarca yaslandığınız tüm o amalar üzerinde düşünmeye başladınız. Fakat sonra burada söylediklerimizi okudunuz ve şimdi de zaten başından beri bildiğiniz bir şeyi kabul etmek zorundasınız. Bütün bu amalar çoğunlukla epey saçma. Artık bu veganlık meselesinin sandığınız kadar uygunsuz olmadığını düşünüyorsunuz. Ama bir dakika, bu adımı atarsanız Yani hayvansal ürün tüketmeyi bırakırsanız yolun sonu nereye varacak? Deri, yün veya kürk giymeye devam edebilir misiniz? Artık sirke gitmeyi de bırakmak zorunda mısınız? Hayvanların deneylerde ya da ürün testlerinde kullanılmasına karşı çıkmakla da yükümlü müsünüz? Bu başka zaman tartışılacak bir mesele. Bu tartışmada sadece ve sadece bir şeye odaklanıyoruz. Michael Wick'in hayvan dövüştürerek yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsanız, hayvansal yiyecek tüketmeyi meşrulaştıramazsınız. Hayvanların ahlaki açıdan azıcık da olsa bir önemi varsa eğer, en az Michael Wick'in eyleminin yol açtığı acı kadar anlamsız olan acıda ve ölümde pay sahibi olmaya hiyüslü bir insan olmadığınız sürece devam edemezsiniz. Bu kadar. Buraya kadar anlattığımız her şey işte bundan ibaret. Ne var ki sabunduğumuz şeyi kabul eder ve hayvansal ürün yemeyi bırakırsanız yolun nereye varacağını açık bir şekilde göreceğinizi temin ediyoruz. Çünkü bu yol ...bahsedilen diğer meseleleri de kapsayacak. Toparlamamız gerekirse, Michael Dick'in yaptığıyla bizim yaptığımız şey arasında... ...hiçbir fark olmadığını görmekten kaçınmak için kullandığımız... ...kayda değer nitelikteki bütün o amaları inceledik. Bu amalardan hiçbiri işe yaramıyor. Tabir caiz ise... Bütün bu bahaneler tartışma masasından kalktı. O halde artık hayvanları ve hayvansal ürünleri de yemek masasından kaldırabiliriz.